Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Bir kardeşimiz, Ramazan orucunun kazasını nasıl eda etmeliyim? Yani, üzerinden bir yıl geçse olur mu? Ya da hemen mi kaza etmeliyim? diye sormuş. Şimdi, değerli kardeşim, Rabbimiz Bakara Suresi 185. ayette sizden birisi yolculuk ya da hastalık nedeniyle orucunu tutamazsa tutamadığı günler kadar başka zaman tutar buyuruyor. Bu kaza borcu bir an önce yerine getirilmesi gerekir. Çünkü ölümün ne zaman geleceği belli olmadığı için mümkün mertebe namazın kazası ve orucun kazasında bulunabilecek ilk fırsatta borcun ödenmesi gerekir. Kaza orucunun tutulması gerekir. Şimdi üzerinden bir yıl atlanması halinde e, ne olur? Yani daha sonraki sene kaza orucunu tutabilir mi? Bu konuda alimlerimiz iki görüş ortaya koyuyorlar. Eğer üzerinden bir yıl geçerse, yani diğer Ramazan'ı da atlarsa, hem orucu kaza etmesi gerekir, hem de fidye vermesi gerekir diye bir görüş var. Diğer görüşte sadece kaza etmesi gerekir. Fidye gerekmez diyen de başka bir görüş var. Ancak kıymetli kardeşim bu borç, kaza borcu bir an önce yerine getirilmesi gerekir. Üzerinden bir Ramazan daha geçmemelidir. Yani uygun mevsimlerde tutulabilir, kısa günlerde tutulabilir. Ama üzerinden ikinci bir Ramazan ayı geçmemelidir. Yani uygun olan budur. Çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi Rabbimizin canımızı nerede alacağı ya da ömrümüzü nerede sonlandıracağı hakkında bir bilgimiz olmadığı için, her an ölebileceğimiz için bir an önce bunu yerine getirip kaza borcumuzu ödememiz daha uygun olacaktır.